Biraz iklim koşullar arasından belirsiz bir günde. Yine doğduğumuz için çok sağ olun. Ee, kuduk, politik Çağdaş Politik Felseye'nin 3'ün 3. seminerine e, değerli dostum Adal Üniversitesi'nden Doktor Serdar Uçak'a kendisi <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum kendisine geldiği için. Yenisi e, geçtiğimiz yıl e, doktora çalışmasını armatan yiğidlerinden uçaklaştırmıştı. Bu e, doktora çalışması bağlamında e, bir sunum yapacak. Ve e, e, konu başlığı aslında e, yasanın ödesinde adalet. Yasanın ötesinde adalet. Bir nevi Thomas Hobbeslar, Jacques Deride arasından bu eleştiren hukuk teorileri deneyimiz, e, critical legal studies etrafında bir e, sunum gerçekleştirecek. Hem de bu kitap, bizzat kitabı kendisi tam da atölyemizin e, ilk ortaya koyduğumuz perspektifiyle doğrudan bir yandan modernler, çağdaşlar ve karşılaşmalar üzerine. Ben bir sözü kendisine bakıyorum. Hoş geldiniz. Efendim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İzninizle atlayın. <gülüyor> Herkese hoş geldiniz diyorum öncelikle. Eee Çünkü sonra ee, unutma, istemiyorum. önce e, İstanbul Derneği teşekkür ederim. ettiğiniz için. Ettiğin için. Ee, sonrasında hocam diyeyim, arkadaşım diyeyim, eee yoldaşım diyeyim. Murat'a tekrar teşekkür ediyorum, tarih için. Eee sizin Ertan Hoca'yla dostluğumuz, ilişkimiz e, çok çok öncesine dayanıyor. Daha daha ben Samsun'da sosyoloji okuyalıyken felsefe döneminde. Ertan hocamıza 2 yıl öncesinde, 3 yıl öncesinde tanıştık. O yüzden hem bize e, bir yol gösterici olarak karşımızdaydı. E, o dönemde başlayan felsefi tartışmalarımızın bugün burada sizlere yani işte sunarak gelmesi beni ayrıca mutlu ediyor, onu kabul ediyorum. Çünkü o zamanlar ben çok iyi hatırlıyorum, üçüncü sınıf öğrencisiydim ve Erkan Ceylan lisans tezimin ne olabileceği izlemek konuşuyordu. Ve ee, Berk'ın sayesinde de politik felsefe tarafına e, yönlendim. Ama o zaman işte ne çalışacağım, ne yapacağım, nasıl bir proje yazacağım diye düşünürken, önce de lisans edinim belirlenmesi. Ee, lisansta e, Marcel Goşe ve Kloz Lepor üzerinden insan hakları konusu üzerine çalışmıştım ki işte bu Berk'ın bana yol göstermesi çok etkili olmuştu. Sonrasında e, Fransız devletinin verdiği bursla yüksek lisansa, Fransa Paris Üniversitesi'ne gitme şansını yakaladım. Orada kulak üzerine çalışmıştım. E, Levin Kant, Levinas ve Derrida de üzerine. E, orada da uzak olsak da hep yüksek lisans sezinde de beni yönlendirmiştir. E, o yüzden benim politik felsefe yolunu açan bu yolda değerlerimizi sağlayan tartışmalar, dediğim gibi buraya tekrar geldi. Sizlerle bunları paylaşma imkanım var e, şu anda. O yüzden böyle basit bir teşekkürden daha bir derin teşekkür etmek teşekkür istiyorum. E, yani o zamanlarda bir zaman bir, bir, beş, altı yıl sonra ikimiz de akademik kariyerimiz de bunları paylaşmak, sizlerle paylaşmak çok şu anda beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ee, bunu söylemeden geçmek istemedim belki biraz <gülüyor> artık konuya geçelim diyebilirsiniz ama benim için biraz özel bir var o yüzden paylaşmak istedim sizlerle ee, sizlere de çok teşekkür ederim Aynen. dinleyici olarak bu İstanbul hava koşullarına ben de uzun bir süre İstanbul'da gelemiyordum böyle bir havaya karşılaşmak istemiyordum ama katılım da az diye düşünüyorum. çok teşekkür ederim beklediğimi çok güzel bir katılım sağlandı ee, şimdi yani konuma geçebilirim ee, ben ne yapacağım bugün sizlerle? Yani ne yapmak istiyorum bu arada e, tezimi ben 25 Ocak 2010'da savundum yine Paris Üniversitesi'nde devam ettim Doktoramı da orada bitirdim <gülüyor> e, tezimi bitirdikten sonraki ilk sunumum diyebilirim en son savunmada bu konuyu sunmuştum ondan sonra böyle bir kalabalığa hiç sunmadım ee, üzerinden iki yıl geçti. Geçen sene kitap olarak basıldı Armutanyo'nun elinden. Ee, sesi burada geliyor değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Daha yüksek sesle konuşabilirim. <gülüyor> yasa olarak adalet ve yasa ötesi adalet. Pops, ee, devlet ve eleştirel çalışmaları dediğimiz başlıkla bir alanda karşınızdayım. Ee, kitabın henüz Türkçesi yok. Bu zaten tezden uyarlanmış haliye basıldı. Yani tezin çok az değişmiş bir versiyonu. Geçen sene son ayında basıldı. Onun üzerinde dediğim gibi ilk sınıfım olacak. Tekrar sanki savunmadaymış bir heyecanına kapıldım bir anda. Tekrar sanki güncelledim, hatırladım. Neler vardı, neler yaptı. Çünkü insan tezini yazdıktan bir süre sonra uzaklaşmak istiyor aslında konuda. Sonra tekrar yakınlaşıyor uzaklaşıyor. Biraz böyle metinlerle kurulan ilişki biraz böyledir gibi geliyor. Bunu da yine Derida öğretti bana. Metinle ilişki kurmak. İşte birazdan yapı sökülür dediğim şey de e, bence en derin anlamıyla bu. Metinle ilişkiye girmek. E, yani Derida, ben daha çok politik ve hukuki tarafına dokunmaya çalıştım ki bu çok yapılan bir şey değil. Özellikle de e, ilişkiler hukuk çalışmaları adı üstünde evli evet, hukuk alanına dair çalışma ve hani e, göreceksiniz zaten şimdi açacağım konuyu. E, Derida'yı nasıl, nasıl biliyorsunuz? Ne olarak biliriz? Derida yapı sökümünün postmodernite'nin önemli filozofu. E, yani kimilerine göre bir metafizik yapıyor. Kimilerine göre epistemoloji yapıyor. E, ama hani politik tarafı çok da bilinen bir filozof değil açıkçası. Son yıllarında bu alanla çok uğraşıyor. Ama ben ondan da öte, e, yine benim hep bir derdim vardı nisanstan bu yana. Kimilerine göre, özellikle tersiçinin bazılarını çok karşı bir şey ama benim derdim hep e, ile pratiği birbirine bağlamak da bulunmuyordu. Yani acaba bu e, teoriler, bu yazılanlar pratikte bir yere dokunabilir mi? Dokundu mu diye düşünmüştüm. Ee, o yüzden de yani eleştiren hukuk çalışmaları aslında şimdi Hobbes, Delida ve eleştiren hukuk çalışmaları bu üç de yan yana çok zor gelebilecek isimler gibi biz İşte işte tam da dediğiniz gibi e, atölye adına da çok uygun modern Modernler, çağdaşlar ve karşılaşmalar evet modernler, çağdaşlar ve karşılaşmalar gerçekten modernite tarafı benim için şu an Hobbes çağdaş Delida Postmodernler ziyaretinizler çağdaşlık daha çok taleplerin için ve karşılaşmalar. İşte yani bu bir karşılaşma mümkün mü, mümkün olabilir mi? Yani Derida hukukla hukukçularla, ne bileyim savcılarla hakimlerle karşılaşabilir mi? Ben biraz bunları inceledim aslında. Tabii ki yas sökülene de baktım, Hobson işte teorisine de baktım. Yani teori her zaman olacak. Ama bu teorinin değdiği yerler. ...dokunduğu, değiştirebildiği yerler var mı acaba? Bu aslında benim için çalışmanın yola çıkışı, aramak istediği, bulmak istediğim bir şey biraz buydu. Ha bunu yapabildim mi, bir yer yer çok hayal kırıklığına uğradım. Yer yer olmuyor dedim, gitmiyor dedim. Çıkmayacak buradan dedim, çok zorladım. Yani cımbızla çekermiş gibi gerçekten hani... Deliday'la işte bir mahkeme salonunu eşleştirmeye çalıştırdım. Karşılaştırmaya çalıştığım mesela. Biraz bu örnekten bahsedeceğim size. Aramızda hiç hukukçu var mıdır? Çok güzel. Öğrenci de şu anda evet. avukatsanız çok güzel. Evet. Merak ediyorum mesela sonunda ilginizi çekecek mi? Bir şeyinizi sizde evet. değiştirebilecek mi? Ee, bunu yapabilirsem bence bir anlamı var. Yani dediğim gibi hukukta Hukukçularda özellikle bir şey değiştirebildi mi? Ve son kısım mesela özellikle bu. Ee, işte mesela merak ediyorum hukukçular nasıl bakacak bu şeye. Bazen onlarla çok çalıştığımız yerler oldu. Bakalım ne çıkacak buradan da. Onları sona ayırıyorum. Ee, şimdi başlayayım. Yani nasıl aslında adalet konusu? Adalet çok genel bir konu yani iki bin yıldan beri üzerine yazılan, tartışılan sopokresin antigonundan bu yana adalet ve yasa ilişkisi ele alınmış. Aslında hani benim iddiam işte çok yeni bir teori ortaya atmak değil. O su eminim aranızda benden şu an anlattıklarından çok daha fazlasıyla ilgilenen bilenimiz vardır. Derini de aynı şekilde vermişiz. İşte dediğim gibi benim farklılaştırdığım nokta bu karşılaşma. Evet, Yenize ile çalışmalarını yan yana getirebilmek. Bu yeni olan yani tezim aslında bu. Tez diyoruz ya tez nedir? Ortaya bir şey atmak değil mi? Benim iddiam mesela delilere çok yeni bir yorum getirmek değil. Hobs'a çok yeni bir yorum getirmek değil. Şimdi ben size Hobs'a anlatacağım. Bazı özel e, sayfaları okumalar yapacağız ama bunlar bence çok da öyle orijinal şeyler değil açıkçası. Bu benim kendi eleştirimde ve kendi eleştirimde ama bence işte çalışmaları kısmına geldiğimizde sizin daha heyecanlanacağınızı düşünüyorum. Yani beni heyecanlandıran bir burası zaten. Ee, nasıl başladım? Neden adalet işte bu kadar şey bir konu? Ee, ele alınan bu kadar çıkanmış bir konu. Peki ne kadar da ortaya çıkabilir bunun üzerine? diye düşündüm. Basit bir haberle başlayan çok çok öncesinde 97 yılında eee Halisette e, baklava çaldıkları için 9. hapse mahkum edilen 4. uçun hikayesi. Bunu ben televizyonlarında bir haber olarak izliyorum. Ve daha bir en üst terslik başlamış değilim. Bu çok basit bir örnek. Yani e, belli cezalar var, suçlar var, bunlara verilen absürt cezalar var. Ve insanın hepimizin zaman zaman adalet bu mu diye sorduğumuz durumlar. Yani bu örnek çok basit bir örnek. Ve bu örnek gittikçe çoğalıyor. Şu an adalet dediğimiz şeyi hala bu tabiymış. Yani hala tam da bunu soruyoruz. Bu mu adalet dediğin şey. Ee, dolayısıyla böyle şeyler, böyle pratik günlük olaylar adalet yasa ilişkisi üzerine çalışmaya beni gitti. Gördüğünüz gibi çok basit bir örnekten göre açıklamak yaptım. 97 yılında duyduğum bir haber. Ben 2000 bir de felsefeye başladığım işte dediğin gibi hep bir teori merakım merakımın birleştiğinde merakım var, politik felsefe eğitimlerim var. Bu ee, konu bir yerlerde hep aklımda var. İşte ama ilk çıkan yer insan yüksek lisansında mültecilce konuk Orada mesela mülteci sorunuyla felsefeye, bağ felsefeye bağlamaya çalışmıştım. Kant'ın konuk severlik anlayışını, ee, Levinas'ın kuşulsuz konukseverlik düşüncesinin, düşüncesini. Derrida'nın multecil kenti'nin e, bir multecil kenti projeleri var. Sadece Derrida değil işte birçok yazarın ve filozofu bulunduğu bir multecil kenti yaratmaya çalışıyorlar. Sabah pratik bir uygulama olarak benim karşımıza çıkmıştı. Bunları inceledim ama bu konu hep aklımın bir yerlerinde var. Sonra e, işte ben yasanın gücü metniyle Derrida'nın e, yasanın gücü metniyle karşılaştım ve orada la deconstruction et la justice yapı söküm adalettir. E, yapı söküm deneyi tercih ediyorum. Dekonstrüksiyon da diyebiliriz ama Türkçe'ye geçmiş yapı bozum olarak da çevriliyor. Yapı bozum istemiyorum. Çünkü orada bir bozum var ve bu beni rahatsız ediyor. E, yani negatif bir anlam varmış gibi geliyor. Dekonstrüksiyon da denilebilir ama nasıl yani Yapı söküm olarak da bir burada Türkçe'sinde tercih ettim diyelim. Söküm çünkü şey gelir bana hep. Eskiden büyük annelerimiz, babaannelerimiz yapar. Hala da yıkıda tabii. Kazakları söküp o iplerden yeni şeyler çıkartırlardı. Bana o yapı kelimesi hep o, o metaforu hatırlatıyor. Sökmek ve yeniden bir yapı inşa etmek değil de yani bir bozul, bir bozgunluk bozguna uğramak bu değil. En azından bunu e, görebiliyorum. O yüzden yapı söküm sanki daha uğramıştım galiba. Yani. E, şimdi o işte o cümleyle karşılaştım ve artık zaman dedim herhalde bu konu üzerine çalışmanın ve böylece doktorum o konum ve bu konu başlamış oldu. E, işte sorularım ne? Yani adil olan nedir? Çok basit, çok temel bir soru. Adil olan nedir? İşte hukuk eğitimi almış yargıçların ya, işte, ya da e, avukatların ya da işte hukukçuların diye, yasaların birbirleriyle olan bağlantılarını yakalayarak o yasaların uygulaması mı, e, yargıçların yasaların dışında kendi politik ve ahlaki görüşlerini ön planda tutarak e, kendi karar verme güçlerini kullanması mı, Yoksa bütün bunların dışında bir ilahi adalet düşüncesi. Bizim Türkçe'de var bir kelime. Seni e, işte Allah'a havale ediyoruz. Takdiri ilahi diyoruz. Yani bir ilahi adalet düşüncesinde mesela bir sürü yasal olarak adaletten memnun olmadığımız yerde hemen seni Tanrı'ya havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum diyoruz. Ya da işte e, ilahi adalet versin cezanı. Bir umut sanki o kapısı değil mi? Yani, bir bir yok adi olanı bu sefer ilahi adalete bağlamak. Ee, bu ilahi adalet düşüncesi öncelikle acaba adalet ve yasanın birlikliliğine bir karşı çıkış olarak düşünebilir mi? Bu bir soru. Ee, ben, benim için şimdi başlığım ne? Yasa yasal yasa olarak adalet ve yasa ötesi adalet. Şimdi yasa ötesi adalet deyince acaba ilahi adalete mi göndermek Soru böyle bir soruyla başlıyor. Ama hani deri daha ilahi adalet mi? Yasa ötesi adalet derken ilahi kast ediyor. Cevap tabii ki hayır. Benim kastım ilahi adalet değil yasa ötesi adalet ee, Adalet peki yasanın ötesinde nasıl düşünülebilir? Nasıl düşünülebilir? Şimdi biz yani adalet deyince ilk olarak ne düşünüyoruz? Mecburen hukuk ve yasalar bütününden oluşan bir hukuku düşünüyoruz. Hukuk işte burada Gel kavukcular bana yardımcı olabilir. Hukuk sadece yasalar bütünü. Ee, pozitif hukuk evet. Ve benim zaten burada eleştirdiğim şey de pozitif hukuk. Bugün başka bir hukuk düşünebiliyor muyuz? Soru işareti. Pozitif hukuk dışında hukukun içerisinde işte bu adaleti de içeren işte, bir tanım var ama ne yazık ki, ki bu hukuktan sadece yasaların bulanmasını alıyoruz, yasakın icadını alıyoruz, yapılması alıyoruz. Dolayısıyla ben bu derken daha çok pozitif hukuk kastediyorum. Önce terimlerimizi biraz netleştirelim. Ee, o zaman buna bağlı olarak adil olan nedir diye sordum ya, buna bağlı olarak çıkan sorular ne bu çalışmada? Ee, bu işte hep beklenen ama gelmeyen adalet yasanın ötesinden gelebilir mi? Yasanın ötesi neresidir? İşte bu soru. Yasanın ötesi dediğimiz yer neresidir? dizide bize yasa adaletten bahsedecek. Bu böyle bir yer var mı? Nedir yasa ötesi? Bu yasa soracağımız, cevaplamaya çalışacağımız sorulardan biri. Bu yasa ötesi adalet fikri acaba bu kuyuki düzende kendine bir yer buluşurdu. İşte bu ana e, asıl merak ettiğim şey buydu zaten. Şimdi yasa adaleti anlamaya çalışacağız. E, hemen e, merakımızı gidereyim ne yazık ki de her zaman olduğu gibi öyle net bir cevap vermiyor. Yasa ötesi adalet şudur demiyor. Bunu yaptığı takdirde zaten kendisiyle çelişecek. Yani söküm bunu da gerektirmeyecek bir şey zaten. Bir tür sezeceğiz biz yasa ötesi adaleti. Bunu anlamaya çalışacağız. Ama anlamaktan ziyade bakacağız. Hukuki düzenli yer yeri var mı? Sorumuz cevaplamaya çalışacağımız sorulardan bir de bu olacak. Şimdi e, bu sorulardan yola çıktığımızda üç alana artık anladığınız e, üç bölümde inceliyorum. Birincisi Hobbes ve adalet yasaların uygulanmasıdır düşüncesinin çıktığı yer. Benim için bu işte Hobbes'un noktası. Modern e, politik felsefenin de doğuşumluğu diyelim Hobbes'la yapıyoruz. Burada ben <gülüyor> Hobbes'u çok eleştirecekmişim gibi duruyor ama benim için modern politik felsefinin başlangıcında bir filozof. Ee, o yüzden hani e, biraz günah keçisi seçmişim gibi oldu Hobbes'u. Ee, öyle yani de işin çilesine gelince biraz Hobbes bu tarafa kaybedildi oldu ama çünkü burada ben bu pozitif yasa, pardon pozitif hukuk, yani şeyin Hobbes'un ortaya koyduğu şey pozitif hukuk olduğunu düşünüyorum. Ee, başlangıcında olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bunu bunun işte düşünmek istediğim için de deli veriliğiyle alıyorum. Ee, <gülüyor> bu bir yandan öyleyse konu ne? Ee, adalet yasaları uygulanmasıdır diyen modern düşünce ve box. Bunun karşısında da daha radikal bir düşünce olarak adalet yasanın ötesinde diyen adalet yapı sökümüdür. Yapı sökümü adalettir dediğimiz Deridan'ın düşüncesi karşına çıkıyor. Ee, bu Deridan'ın düşüncesi eğer bu iki cüzdan kendine bir yer bulursa ne değişir? Tabii bir de bunu sormak lazım. Ne olacak? Ne değişecek? Ee, işte birkaç hukukçu arkadaşı, birkaç ileride karar verme yetkisine sahip olabilecek e, kişileri e, en azından bu fikirde tanıştırabilirse belki gerçekten karar alma yerlerinde bir şeyler değişecek bu bilici. Türkiye'de de böyle bir iki tane örnek buldum mesela. Keşke daha fazla örnek bulsayım. Ee, Fransa'da var, işte e, Amerika ve Britanya'da e, var bir iki örnek. Gerçekten Derin'in eserlerinden etkilenip karar verme aşamasında uygulayan e, yardımcılar var mesela. İşte bu vesileyle mutlu ediliyor. Neden mutlu ediyor diye sorabilirsiniz. Ama ben bir şekilde dokunmak ya. istiyorum ya. Deneyimlemek istiyorum ya değiştirmeye. O yüzden yani. elbette. Şimdi peki bu bu e, iki adalet, yas, şöyle diyelim yasötesi adalet, şey, yasal adalet, hukuki adalet, bunu eş anlamlı olarak kullanıyorum. Ee, yasaların uygulanmasını temel alır, bunu Yasaların uygulanmasını temel alır. Ee, Yargıç burada en fazla ne yapar? En fazla yasaları yorumlar. Şimdi şöyle, tabii birçok karar görüyoruz, hukuki yani, kararlar görüyoruz. Hatice moda mod yasayı uygulayan kararlar değil bunlar. Yargıçların yorumlama, değiştirme, ya değiştirme demeyelim, ne diyelim? Takdir yetkisi. Takdir yetkisi, evet, evet güzel. Takdir yetkisi var. Ama deli de bundan daha fazlasını istiyor. Sadece takdir yetkisi değil, sadece yorumlamak değil, yapı hükmü adalettir derken, sadece yorumlamaktan bahsetmiyor. Ee, dolayısıyla e, hukuki adalette genel olarak yasaların adaleti yasaların uygulaması olarak tanımladık. Ee, bunda sorun ne? Varsın, böyle olsun. Burada ne yazık ki şu an sadece yasaların uygulanmasından da söz da, ee, keşke ona bile rahatsız artık. Yasaların uygulanması olsaydı ama artık o da Ama biz yine de iyi şartlarda olduğumuzu düşünerek yasaların uygulanması diyelim. Buradaki sorun ne? Ee, buradaki sorun Hobbes'tan bu yana işte bu geleneğin e, yani yasal olarak adalet denizde bu geleneğin egemen ve bir şiddetle birlikte ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu ilk iddiamız. Yasal olarak adalet ee, şiddeti, gücü ve egemen döngüsünü getiriyor bize. Bunu mesela Hobbes'un düşüncesinde bunları çıkartmaya çalışıyorum. Bir yandan da aslında Devran'ın bana öğretti, Devran'ın kendisinde yaptı egemenliğin yapı sökümünü yapmış olacağız işte bizimde. Yani önce bir Hobbes'un düşüncesini çıkartacağız ama ben bunu çıkartırken nötr bir şekilde çıkartamıyorum ne yazık ki zaten kendisiyle geliyor. Devriyatan'ı inceleyeceğiz birazdan. Devriyatan'ı nasıl bir, belki Ertin hocamızı izleyeceğiz, nasıl bir şiddet unsuru olarak ortaya çıktığını göreceğiz bir yandan da. Nasıl bir güç unsuru olarak, gücün içerisinde force, işte en Fransızca güç, aynı zamanda şiddet güç ve şiddet ayarını da var. Bir de bunun içerdiğini söyleyeceğiz. Buna birçok yorumcusu karşı çıkabiliyor. İşte burada tartışabiliriz. Acaba böyle olmayabilir mi diye. Ama benim gördüğüm en azından bu. Ee, dolayısıyla benim ilk iddiam böyle bir ilişki var. Yasa ötesi adalet fikri de e, bu ilişkiden bizi çıkartmaya çalışacak. Yani yasa ötesi adalet çünkü neresidir diye sormuştum ya demin. ötesi adaleti bir güç ya da merdişi olarak görmüyor. En azından. Görmüyor. Yani. Ee, bu da işte o zaman biz o egemen ve şiddet ilişkisinden kopartıyor. Yani yasa olarak adalette egemen, şiddet, güç bağlantısı varken e, yasa ötesi adalette bu e, şiddet özelliği de bir rahatsız eden o, şiddet tarafından çıkmış oluyoruz. İlk iddialardan biri bu. <gülüyor> ha, ama şu önemli bir nokta. Ee, yasa ötesi adalet kesinlikle yasaların inkarı ya da yasaların olmaması durumu değil. Yani de burada böyle bulutlar üzerinde uçuşan bir filozof olarak karşımıza çıkmıyor. Yasalar bizzat yasa olacak. Yasa varken onun ötesine nasıl geçeceğiz? Yani yasa ötesi yasaların inkarı değil. Yasa olacak. Varsa pozitif hukuk olsun. Pozitif yasa olacak. Tam da buradan işte o pozitif yasaları e, yapı sökümüne uğratarak öfise geçme daha rahatlar. Ee, <gülüyor> Peki ne yani neden e, yapı, yasa metninin e, yapı sökümüne uğratılması ne demek? Benim görebildiğim en özetle e, ötekiyi görebilmek yasadaki Yani ezilenin tarafına geçebilmek. Ee, ötekinin rehine bir okuma yapabilmek. Zaten Derida, Levinas, öteki, başkası bunlar hep onların kavramları. Ee, bunları görmeye çalışacak. Ya yasa olacak, yasa metni yapı sökümüne Bu yapı de Ezrenin, ötekinin rehine bir okuma yönünde olacak. İşte yasa adaletin yavaş yavaş ortaya çıkışları değil. Ee, <gülüyor> ha, diğer bir bu çok işte dedim ya bu iddia, böyle iddiam var. Bu DNA'nın yasa ötesi, adalet, fikrin hukuki düzende kendisi de yer vermesi. Bu da bir iddia. Ama bu iddia işte en başta özellikle teze başlarken çok daha güçlüyken işin içerisine girdiğinde, hukukçularla konuştuğunda gittikçe yavaşlayan e, görünmez olan bir iddiaya doğru gitti. Kimi zaman hayat hayal karatında uğrattı. Hatta en sonunda ee, bu, bu düzende cel buruk ciddiası esinlenmiştir. Ee, işte etkileri görülmüştür gibi kavramlarla yerleştirmeye başladı. Ee, işte o zaman bunlar hatta hala konuya giremedim sanki. İkinci ee, bölüm Hobbes'e başlayalım o zaman. Adalet siyasaların uygulanmasıdır. Adalet siyasalarla birlikte düşünme geleneği timsali olarak Hobbes karşımıza çıkmıştır. Bunu nasıl buldum Hobbes'ta? Burada tabi Hobbes'un üzeri yatan eseri yapı kararından çıkan bildiğiniz fena da olmayan çevir diyebileceğiniz bir eser. Umarım daha iyi çevirler çıkacaktır. Özellikle bölüm 17'den itibaren pardon 96. bölüm 13'den itibaren diyeceğiniz şeyler benim özel okuma yaptığım kısımlar. var. Nasıl gidiyor bu arada? Kudunur'unu ara görebilirsiniz. Evet. Tamam. Ee, şimdi bu adalet fiyasayla birlikte düşünme geleneği Hobbes'in sözleşme fikriyle bence ortaya çıkıyor. Ee, zaten ya yani nasıl düşündük Hobbes? Adaleti nasıl düşündük? Burada Hobbes'in 19 tane doğa yasasından bahsediyor Hobbes bize. Ee, üçüncü doğa yasası olarak adaletten bahsediyoruz. Doğa yasası ne demek? Bunları bir ee, belki dediğim gibi içleriniz, içinizde benden çok daha evlen vardır ama bilmeyenler için böyle bir kavrama tıraplısı yapmam iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, doğa yasasını Hobbes nasıl düşünüyor? Eğer adalet bir doğa yasası olarak Bakın. İlk şey bu aslında önemli. nokta. Bir adalet diyorum yasaların uygulanmasıdır. Ama Hobbes'in ilk sunduğu yer Adalet bir doğa yasası olarak karşımıza çıkıyor. Doğa yasasından ne anlıyoruz, ne anlıyoruz? Ya Tanrı'nın yani ya da işte Orta Çağ'da olduğu gibi Tanrı'nın buyuru, ya da ilk Çağ'da olduğu gibi Doğan'ın buyuru olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu adaleti doğa yasası olarak görülüyorsak, öyle bir doğa yasasından ne anladığını düşünmemiz gerekiyor. Ne anlıyoruz doğa yasasından? İlk çağın doğa anlayışı gibi bir doğa, doğa yasası gibi bir doğa yasasını Orta Çağ'ın Tanrı'nın buyruğu dediği bir doğa yasası. Hani hangisini anlıyor? Ya da bunların ikisini de anlamıyor. Bana kalırsa bunların ikisini de anlamıyor çünkü onu söylüyor. Doğa yasası çünkü Hobbes'ta biliyorsunuz, Hobbes'u modern yapan mıdır? Akıl, yani akıl aklına ön plana çıkması, otonomun ön plana çıkması ne Tarih'e gönderme yapacak ne de İç Çağ'ın <gülüyor> doğasına gönderme yapacak. Bir akıl aklın ürünü olarak oldu. Yani Hobs'a doğa yasası bir aklın ürünü. <gülüyor> Akıl ee, ama Hobs'a işte ya, felsefede modernite diyoruz diyoruz. Işte dedim hemen kendim kesin bir şekilde söylüyorum. E, modern yapan ne? Aklın ürünü olarak koyması. Tanrı'dan kopuşun olması. O kopuşlar aslında o kadar da kesin oldu. Şimdi Platon'u felsefe tarihinde işte e, önemli bir yere koyuyoruz ama Platon devleti hala bizimle miktarda konuşmaya devam ediyor aslında. Yani mitolojiden kopuş, öyle felsefe nasıl başladı? Mitolojiden kopuş da başladı değil Her zaman mitoloji felsefenin içerisinde var olmaya devam ediyor. Dolayısıyla o kopuşları çok fazla ben kesinlikle yapamıyorum. Burada da mesela şey Hobbes evet, modern bir filozof, modern pratik felsefenin doğuşuna koyduğu bir filozof. Ama evet, nereden anlıyoruz? Doğa yasası aklın ürünüdür diyoruz. Aklı kim veriyor? Hobbes'ta insana. Hala o zaman Tanrı verilmesi. Dolaylı mı oldun o zaman ee, akıl Tanrı tarafından insana sunuluyor. Ee, böylece akıl Tanrı tarafından insana sunulduysa ve doğa yasası da aklın ünlü ise doğa yasası mantıksal olarak Tanrı'ya mı bağlanıyor acaba? E o zaman o zaman modern oldu? çökecek Hayır. Kurtarılabilecek yer var tabii ki. Çünkü Tanrı ya bir başvuru yok Hobbes'a vermiş olabilir ama aklı kullanmasını, akıldan çıkan bir doğa yasasını savunuyor. O yüzden Hobbes hala, yani evet modern düşünün başı başında. Evet. Önce soruyu soruyorum, hani biraz sanki çetişe düşüyormuşum gibi oluyor. Ama hani bunları sormak zorunda hissediyorum ki net olsun diye. Akıl insana özgü, doğa yasası doğrudan tanrının buyruğu olmayıp onu insana bahşettiği aklını keşfi. İşte Hobbes'u modern yapan şey bu. Doğa yasası direkt e, tanrının ortaya bulunduğu bir şey değil. Orta çağdan farkı bu. Doğanın e, insanın kendi aklıyla bulduğu bir şey doğrusu. Sayfa 96'da var sayımızda bakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> doğa yasası nedir diye baş bölüm 14. 1. ve 2. doğa yasaları ve sözleşme üzerine olan kısım. Ee, doğa yasası, akıllı bulunan ve insanın kendi hayatı için zararlı veya hayatını koruma yollarını azaltıcı olan şeyleri yapmasını yasaklayan veya insanın hayatını en iyi şekilde koruyabileceği düşündüğü bir ilke veya genel kuraldır. Bakın, o sültenli cümleleriyle tanımlı. İnsanın ee, akıllı bulunan ve insanın kendi hayatı için zararlı ve hayatını koruma yollarını azaltıcı, İlk yeri, doğa yasasının tanımı bu. Adalet bir doğa yasası olarak tanımlanmıştı. Tanım, o zaman doğa yasasının aklında bulunan bir şey oldu. Ee, <gülüyor> bu akıldan dolayı da her ne kadar aklı insana tanrı veriyor olsa da psikopso orta çağ düşüncesini ayırıp modern düşüncenin e, makyabal sıfır noktasıysa modern egemenlik düşüncesini bize sunduysa Hobbes'te yani üçüncü demeyelim ama asıl e, sözleşme fikriyle tam da o modern politik persikli doğuşunu ortaya çıkartan filozof. E, peki doğa yasasını tanımladık. Bundan sonra Hobbes bize 19 tane doğa esasından söz ediyor. Bunların hepsine şöyle bir özet baktığımızda, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. yapmıyor. İlke bu 19 tane doğa esasının <Gülüyor> özeti. Ee, ben bu çalışmamda sadece ilk üç doğa yasasını inceledim. Birinci doğa yasası, ikinci doğa yasası ve işte adalet yasanın uygulamasıdır dediği üçüncü doğa yasasını inceledim. Ee, i̇lk doğa yasasında çünkü olsun ana kavramlarını görüyoruz. Birinci doğa yasası, doğal hakkı tanımlıdır doğa yasası. Orada da e, hemen <gülüyor> şimdi e, şöyle bir tanım yapıyor. Hakla yasayı, yani burası Kutçularımızın dikkatini çekildi. Hak mı, yasa ve yasayı. Ee, hak diyor, yapmak veya yapmamak özgürlüğünden oluşur. Yasa ise bunlardan birini tespit ve iznam eder. Yani yasa ve hak, aynı konuda birbirleriyle tutarlı olmayan, yükümlülük ve özgürlük kadar ayrı şeylerdir. Yani özetle, hops, hakkı bir özgürlük olarak düşünüyor. Yasayı, zorunluluk bir yükümlülük olarak düşünüyor. Ee, doğa, dolayısıyla şimdi neden tanım e, farkı belirtmek önemli birinci doğa yasası da Hobbes'a göre doğal hak olarak tanımlanıyor. Doğa hak hak bir özgürlüktür. Demek ki ben birin, doğa hakkın içerisinde bir özgürlük göreceğim. Doğa hakkı tanımlamak için de doğal durumunu bilmem lazım Hobbes'ta. Kim kendisi de zaten onu anlatıyor. Doğal durumu öncelikle Hobbes'a doğal durumu nedir? Ona bakmamız lazım. <gülüyor> OPS'a da o durumu herkesin, herkesin savaş halinde olduğu insanın bir diğer insanın kurulu olduğu bir durum. Çok temelde hepimizin bildiği şey. OPS'un en ünlü formülü, lafı insan insanın kurudur. Mesela bu laf bu cümle üzerine elinde bir yapı sökünü yapıyor. Yani burada metin bu, bu cümle üzerine kuruluyor. sonrasında Lacan, Dööz bunlarla çok ilgileniyorlar kurtu gibi çok önemli yani hayvan figürü karşımıza biraz sonra bu adamlar için, deri dayı için döner için çok, yani için çok e, önemli haberler bu e, rops, özellikle hobs çalışmak isteyenler için ileride Simon Boyer Park çok ünlü bir hobs yorumcusu Fransız e, doğal durumunu aslında şey söylüyor yani doğal doğal durumu biliyorsunuz yani tarihsel bir durum değil yani doğduğunu aşılmış bir şey değil. O için kurgusal bir durum, sivil gücü zorunluluğunu göstermek için ortaya attığı bir durum ve her an sivil hiç ortadan kalktığı anda ortasına düşebileceğimiz bir durum. Evet. Yine Haneken'in, e, <gülüyor> ben biraz önce <gülüyor> olanlar vardı, belki filmi örneği veriyorum ama Haneken'in Kurgül diye çok iyi bir filmi var. Orada çok güzel buluyorum bu bağlantıyı. Bu ee, bir anda doğal durumuna düşen insan halini anlatıyor bence orada ve Hobs gerçekten hani kendini orada Hobs'a yöndermi yaptığını düşünüyorum. Her an biz eğer, yani Hobs'un dediği de bu sanki, başımızda egemen olmazsa o insanın insanın kurdu olduğu ana her an geri dönebiliriz. O savaş haline geri dönebiliriz. E şimdi bu böyle bir durum. Ee, hayal edin ki böyle bir durum var. Herkes herkesin kurduğu, e Hobbes burada diyor ki aslında burada herkes eşit. Bir eşitlik hali doğal durumda. Bu eşitlik ne eşit eşitliği olacak? Birbirine öldürme eşitliği olacak. Çünkü herkes kendini korumak durumda böyle bir durumda. E, işte güçlüğünün güçsüzü yendiği bir durum olarak düşünülüyor. E, bir savaş hali olarak düşünülüyor. Bir korku hali olarak düşünülüyor. E, şimdi e, doğa yasası neydi? Hatırlayalım. Heplerden ee, akılınla insanın kendi hayatı için zararlı ve hayatını koruma yollarının azaltıcı olan şeyleri yapmasını yasaklayan ve insanın hayatını en iyi şekilde koruyabildiği düşündüğü bir ihtiyaç. İnsan akılla böyle bir durumda sonsuza kadar yaşayamayacağını düşünüyor, buluyor. Bu hal nasıl devam edebilir? Doğal durumu böyle bir hal, savaş hali, herkesin herkese yani düşmanı olduğu, olduğu bir hale. Ee, i̇nsan aklı gereği bu durumdan çıkmaya düşünecek doğal, işte birinci doğal yasası neden doğal hak? Kendini koruyacaktı. Hemen o birinci doğal hak, şey birinci doğa, birinci doğa yasası doğal hak ya, bu birinci parçasıydı. doğal hak, kendini koruma hakkı. İkinci kısmında hemen şunu söylüyor, bakın. Herkesin onun elde etme umudu ölçüde, umudu olduğu ölçüde barışı sağlamak için çalışması gerektiği onu sağlayamıyorsa savaşın bütün yardım ve yararını araması ve kullanması gerektiği ilkesine ve aklı bu genel frasına varılır. Birinci doğa yasası, doğa hakkın ikinci kısmı. Yani doğa hak önce kendini koruyacaksın diyor, sonra da barışı arayacaksın. Diyor. Ve hemen arkasından o zaman <gülüyor> bu doğa durumuyla ilgili kısımlara bakmak isterseniz. Sayfa 92, 93. ...şimdi ben tekrar oraları ayrımca dönmeyeyim. Bistler, bası, denir, sakın, fark, Farklı. Ölüp, o zaman böyle bir on üçlerden 13 Böyle bir şey, üç özellikleri... Doğa, ...doğal durumu anlattığı kısım. Mutluluğu ve mutsuzluğu bakımından... insanın doğal durumu üzerine diye... ...geçen kısım doğal durumu... ...doğal durumu anlattığı kısım. E, <gülüyor> Sonra ikinci doğa yasasına gelelim. Yani doğa yasası ne dedi? Akılla, e, akılla bulundu insanı kendisini koruması için aklıyla bulduğu bir ilki olarak karşımıza çıktı. Bizi doğa durumundan barışa doğru yönlendiren bir ilki olarak karşımıza çıkıyor. Birinci doğal hak, birinci doğa yasası olarak doğal hakkı tanınmış oldu. Yani biz artık doğa yasası, doğa durumu ve doğal hakkı tanımlamış olduk. Sorun var mı? İkinci doğa yasası. <gülüyor> burada sözleşmenin doğası ortaya çıkıyor. Madem böyle bir doğa durumu var, madem insan aklı bu doğa durumundan çıkmaya yönelecek, sevk edecek akıl bunu, barışı aramak istiyor çünkü ne yapacak? İşte orada sözleşme ortaya çıkıyor. Bu sözleşme fikri devretme, hakkını devretme fikri ortaya çıkıyor. Hakkını devredecek. Hangi hakkını? O sonsuz sahip olduğu, öldürme hakkı eşitlik hakkını ne uğruna devredecek? Onun savaş halinden kurtarma uğruna devredecek. İşte burada da egemen gibi karşımıza çıkıyor. Kime devredecek çünkü? Bir egemene devredecek. Onu sağlayabilecek. Barış durumunu sağlayabilecek bir egemene de devredecek. Burada ortaya bir sözleşme edecek. Kişiyle egemen arasında bir sözleşme yapıyor. E artık Kişi kendini koruma hakkını ve gücünü egemene devrederek bunu ondan bekler. Egemeni ve onun tarafından konulan yasalara boyun eğilmeyi kendisini koruma adına kabul eder. Böylece adalet yasaları uygulamak ve yasaları uymaktan ibaret olan üçüncü yasasını Şimdi, ee, doğa yasasının karşımıza çıkıyor. Şimdi doğal durumundaydık. E, orada doğal hakkımız sınırsızdı. E, oradan Doğa yasası gereği aklımızda barışı bulmaya sevk ettik ee, ve bir egemen figürü ortaya çıkarttık. Egemenle sözleşme yaparak bütün bu haklarımızı bizim korunması adına egemene değerlendik. Ee, neyi kabul ediyoruz? Sözleşme yapıyoruz. Sözleşme karşılıklıdır değil mi? Ee, neyi kabul ediyoruz? Beni koruyoruz diyoruz egemene. Ne olursa olsun benim yaşama hakkımı koru. Ee, ve onun o zaman şartlarını kabul ediyoruz. Onun yaptığı yasaları uymayı kabul ediyoruz. Zaten işte adalet tanımı da burada ortaya çıkartıyoruz. Diyor ki adalet yasalara uymaktır, yasalara uygulanmasıdır. İşte benim için pozitif yasalara temin kusur koymanın bir noktası burası. Üçüncü doğa yasası gereği yani. Ee, Üçüncü değil mi? Değil mi? Bunda modern bir taraf yok ki. Roma'dan beri bu böyle zaten. Bir, iki, hukuki pozitif... Ya pozitif hukuktaki pozitifle pozitivizmdeki pozitif aynı şey değil. Poze, poze ne demek? Konulmak, konulmuş hukuk. Yasanın konulması. İşte burada egemen yasayı koyuyor. Koyma, karşımıza koyuyor. Yani bu egemenlik teorileri e, aksini iddia etseler de bu yazarlar aslında Roma'da var. Azov ve Bartolus. Bunlar korpus türlüki tekrar çıkışından sonra bulunan şeyler. Toplumsal sözleşme de daha evvel var. En azından modern da Victoria'larda falan var. Şimdi tamamı değil mi? daha önce sanki. Orada akıllı, şey akıllı, var. Hani kat, katolik olduğu için orada tane gidiyorlar da burada olsun özellikle biraz protestanlıktan kaynaklanıyor. Her neyse şey son olarak doğal hukuk. Yani Roma'da doğal hukuk olması zaten akıl olması demek. Yani çünkü onlar zaten Roma hukuku hiçbir zaman tanrısal gönderme yapmaz. Yus demek zaten insani hukuk demektir. Fazla evet. farkı. o. Dolayısıyla doğada hukuku buluyorsanız bunu akılla bulacaksınız zaten başka. Neyle bulabilirsiniz ki? Ama işte mesela hukusun düşüncesini bir doğal hukuk düşüncesi olarak düşünmüyoruz. Pozitif hukuk. Bu arada şu da doğru. Şimdi pozitif hukuk hukusta başlar bilmiyorum. Pozitif hukukun temellerini bulduğum yer hukusu ...ben sadece şey söylemek istedim... modern devletin... ...Ozan Yavuz'da devleti... olan bir şey değil... ...doğru yani Roma'da bir kısım... ...yani o karışık hukukun okul temellerinde bulunabilir ama... ...yani şöyle... ...şimdi Deniz kiminle mücadele edecek? Ee, ...seçtiği işte kurban ya... ...ben kurban seçtim... ...o kurban benim için olsun... ...çünkü bu işte... ...poz edilmek, korunulmak, egemen figürü... Hı. ...egemen ve yasalık... ...birlikte düşünülmesi... ...egemenin şiddeti barındırması... Bunları mı bu, filozof? Yok, ben, ben bir şey kaçırıyorum diye sordum. Çünkü bir de son olarak şey söyleyebilirsem, yani e, konulmuş hukuk dedikten sonra konulan hukukun adil olup olmaması bir soru. Çünkü hukuku uygulamak dediğiniz zaman, bir hukuk hukuk bir düzen olduğu için hukuki düzen sürdürmek adına, mesela bazen adil olmayan hukukun uygulanması gerektiği falan iddia edilebilir. Bunları tartışmak çok önemli bir şey. Ama şey yani sanki burada orayı hiç düşünmeden atlamış gibi olduk. Yani bir konunun hukuku kim koyuyor bu çok önemli. Yani tek bir kişi mi koyuyor yoksa bir toplum bir araya gelerek mi koyuyor. Sanki buna hiç tartışmamak bir eksiklik. İkincisi de kimin yararına konuluyor. Aristoteles'ten beri bu ayrım var. Yani kamusal olan ve sapkın rejimler falan yaptığı ayrım. Bu da yasa koymak üzerinden zaten. Yani sanki bu da sadece konulmuş hukuk, pozitif hukuk. Yani sanki pozitif hukuku gerçekten şey yapmış gibi olduk etmiş gibi olduk da evet, o hukuku kimin nasıl başladım. koyduğu sanki kobalanan. Yani ya şöyle abi. ki işte Lelia Tan figürünü koyduğu bir yasa e, da çok adil olmak üzere kurulmuyor. Bu bir iddia. Ha, bu bir iddia. Yani eee bütün pozitif hukuku hiçe saymak değil derken. Yani. Ama e, e, yani bir Hobbes'ta saldırı var söylüyorum bunu. İşte bir çünkü neden en şey ortaya çıkan Özellikle Leviathan diye bir yarı tanrı, yarı insan, yarı canavar figürü işte tam o şiddeti çıkartan bir figür. Bunları ortaya çıkartmak istiyoruz. Aslında bütün derdim e, Hobbes'u biraz yerleştirdi. O yüzden diyorum ya o sizinle geçişi. Şunu da lazım. Hobbes'da e, politik kuruluş, bilim teorisiyle aynı. Neredeyse yani bu <gülüyor> yeterince modern şey. Yani bilim teorisinin bir parçası olarak, politik teori ya da ay parçası demeyeyim, biz zaten paralellik içerisinde. Bir de çok önemli, neviye e, birinci kısımdan bahsediyoruz hala. Yani i̇kinci kısım kamu üzerine, yani de, Devlet, state kelimesi değil orada geçer. Yani birinci bölümün sonunda insan meselesini el alır, ele alırken zorunlu olarak devletin varlığını e, gerekli görüyor. Önce devlet var, koyuyor diye gelmiyor. İnsan meselesinin sonunda zorunlu olarak devlet kitabı da, ikinci kitaba geçiyor kamu yani yani orada neden de... mesela şimdi olsun, neden Egemen bir Leviathan figürüyle birlikte düşünülmüş? İşte bu e, bence yapı sökümü uğratılması gereken nokta burası. E, yani şimdi Leviathan ne? Hemen zaten tam geldiğimiz orada. Yani ne yaptık? Biz sözleşme yaptık, Egemen'e devrettik. Egemen dediğine olsun. Egemen diye bizim karşımızda işte burada işte Leviathan. Leviathan nedir? Nasıl bir figürdür? E, <gülüyor> İnci e de eski kayıtlarda geçen en güçlü deniz canlıları. Deniz canlı var, canlı evet, var. Kucaklamamızdan biri, korktuğumuz bir şey olabilir gerçekten. Ops neden bu figürü seçtin? <gülüyor> ee, ya yani leviatan egemen yetiştirilmesi, egemen leviatan. Yani biz işte Leviathan figürünü e, biliyoruz değil mi? Keşke getirseydim olur. Ertan'ın bana yıllar önce verdiği bir kağıttır hala şarkıları mı? Öğrencilere de anlatırken o figürü anamıyorum. Ee, burada da var. var. Koymadı galiba. Koymadı. O, o, o, o. Yani orada bir bütün insan, yarısı insan insanlar oluşturuyor çünkü bir şehrin üzerinde duruyor. Bir elinde asa, bir elinde kılıç. Ama tam bir güç sembolü, tam bir şiddet sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz sözleşmeyle bir şeyi daha devrediyoruz. Bir tür savaş halinden bizi kurtarıyor da neyi ele geçiriyor Levyat'a? E bu sefer meşru şiddetin ulanmasını ele geçiriyor işte. Burası çok önemli. Yani biz savaş halinin şiddetinden bu sefer meşru şiddete geçiriyoruz. Devletin şiddeti bu işte. Bugün günümüzde de çok farklı bir devlet anlayışı yok herhalde. Yani egemen, güçlü, acımasız, her şeyi yapabilen bir canavar olarak düşündük. Ee, işte burada da, e, dolayısıyla yani, hem bak bu benim için hapsun adaletin yasaların uygulanması olarak sunmasından ziyade yasayı böyle bir egemenin yapması sıkıntı. İşte, yani egemeni de bu şekilde düşünmek, öyle güçlü, acımasız bir e, canavar figürüyle birlikte düşünmek sıkıntı. İşte bu dedim ya aslında adaletin yasaların uygulanmasındaki sıkıntı aslında bunun şiddet ve her seferinde güçle birlikte ilişkilendirilmesi. Ve Hobbes'un bize çizdiği tabloda bu çok açık, açık. Ee, Neden yani neden Hobbes egemini bir canavar figürlüğünde sunuyor? Yani nasıl böyle? Bunları nereden çıkartıyoruz? Bir kere işte dedim ya Orta Çağ izleri hala oda devam ediyor. Yani ciddi, o yarı tanrı şehrin üstünde duran Elinde kılıç, elinde de asa var. Bunu isterseniz kılıçla aslanma savaşı olarak düşünebilirsiniz. İsterseniz de yine hala tanrısal ve güç olarak sunun. Yani ne? Ee, ölümlü bir tanrı olarak düşünüyor. Ee, şiddeti kullanma özgürlüğü ve bundan sorumlu olmama hakkını veriyor. Şiddeti kullanma özgürlüğü var ve bundan sorumlu olmama hakkını veriyor. Ee, neden egemene bunu veriyoruz? İşte... Sözde adayeti sağlamak, güvenliği sağlamak ve huzur sağlamak olur. Bakın kelimelere. Nerede neşme şiddet varsa zaten hemen ardından sözde huzur sağlanacak, adalet sağlanacak, bariz sağlanacak cümleleri geliyor. Ee, ta 1600 yıllardan beri biz bunları duyuyoruz. Ee, Buradan sonra işte bu bu, bu benim Hobbes'un, sadece şu an Hobbes'un çizdiği Egemen, adalet, ee, güç ilişkisiydi. Buradan itibaren benim birinci bölümü bitiyor. Farkındaysanız hiç yeni bir şey yapmış değil. Hobbes'un kavramlarını size şu ana kadar anlattım. Biraz yandan anlatmış olabilirim ama ana haftaja doğa durumu, doğal hak, doğal durumu, ee, ne dedim, doğa yasası tanımları böyle. Yani burada da çok vahvakti ee, bak bir şey göremiyorum. Yani Leviathan canavar diyorsunuz, güçlüyorsunuz. Yarı tanrı diyorsunuz, sınırsız şiddet diyorsunuz. Yani devlet bir şekilde böyle düşünülüyor. Adalet de bu yapının içerisinde düşünülüyor. Böyle bir adalet adalet olabilir. Bunlardan itibaren işte karşısına kimi koyabiliriz? O zaman nasıl bir başka adalet düşüneceğiz? Deridan'ın işte burada egemenliği, son çalışmaları zayıldı. 2000'li yıllarda egemenliğin yapı sökümü Bizzat böyle egemenliğin yapı sökümü. mü? Egemenli hayvan üzerine çalışmaları var. Labet elde Süverendi de bir eser seminer iki ciddi, daha henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Şimdi orada e, bet ve animal. Adam, <Gülüyor> bet evet, için nasıl bir çeviri önerirsin? Ya yani işte ikisinde hayvan. Hayır şöyle bir şey, evet. anima e, Türkçe'de zaten hayvan diyoruz, yani canlı demek, anima doğrudan. Evet. Yani şey canlı, hay, canlı, bunlar aynı kökler geliyor. Betse küfür olarak da kullanılıyor ha. Fransızlar. Yani şimdi ilk, genel, ama şimdi iyi bir normal bir Fransız <gülüyor> olsaydı anima diyecek, hayvan diyecek bunu da. A ziyade hayvan şey geliyor. E, kitabın ismi 2003 2004'te eee Yves verdiği davet <Gülüyor> est evet, le surant suran egemenlik. Seminerin ismi bu. Farklı bir isim kullanmıyor tekrar. Dilda de, eee evet. Bir, bir kitabı daha var. David Foucault'yu okuyor Sylvie. Orada işte Orada övücü bir hayvanla iş var. Evet. İlk övücü ha. evet. bir hayvan o da bu altında, hayvan canda olmuş olduğu hayvan gibi. Bili daha çok, yani şimdi ayıp olacak ama hani biz küfür olarak kullanıyoruz ya hayvan gibisini hayvan yani ne yazık şeylerini. <gülüyor> Onların küfür etme izin veriyor hayvanlara kertenkele. Evet. Yani köpeği. Yani orada, orada detik kullanıyor, orası yani Fransız da bir şey var. Yani Fransız. Bir Fransız'a küfür etmedi diye ve hayvan için işte sözlüde beti kullanıyor. Şimdi bunun nedeni var, bunu niye anlatıyorum? Ee, egemen de bu kelimeyi kullanmayı tercih ediyor. Yani Egemeni animal olarak kullanmıyor çünkü bir ayrım var. Yani hayvan canlı değil, hayvanın bir günahı yok. Egemen böyle bir şey değil. Daha çok betle ilişkili olarak kullanılıyor. 2003, 2004. 2001-2002 galiba anlatılamıyorum. İki yıl üst üste verdik seneler bundan. Ee, bunlar son eserleri ve burada Deli'de artık işte 67'de e, yazıyor biomatolojiyi 67'li yıllarda e, Deli'de daha e, derin, daha metafiziksel şeyler yaparken 2000'li yıllara geldiğimizde artık politik meselelerle ilgileniyor. 2000'li yıllarda egemenliğin yapı sökümünü uğraşıyor. Ama adalet üzerine düşünceleri daha çok 90'lı yıllara dayandı. Ee, ama ben burada, bu kitapta e, şey yapmadım. Kralı olarak gitmedim. Bir, bir kez adalet yapı hükümüdür dedi ya, nasıl ki bots, adalet, önceki doğa yasası olarak anladım, doğa yasasını tanımladık. Burada öncelikle yapı hükümünden ne anladığımızı ele aldım. Ondan sonra egemenliğin yapı sökümünü ele aldım. Sonrasında da Adalet yapısı hükümünün fikrine aldım. Yani kronolojik olarak, yine yani ilk olarak yapısı hükümünü ele alıyoruz. Ama 2000'li yıllarda ele aldığı egemenliğin yapısı hükümünün fikrine ele alıp sonra 90'lı yıllara geri döndüm deriz Çünkü bunu anlamadan, yani egemenliğin yapısı hükümünü anlamadan adalet fikrini aslında anlayamadığımızı düşündüğümüz için böyle bir sırayla yapalım. Ara vereyim mi bir 10 dakika? Evet, yani bir saatimiz kaldı. Nasıl istersiniz? Ne var? Evet, tamam, kısa bir evet. mümkün olacak, kısa bir ara yapmak için. Yapı sökümleri nedir? O zaman şimdi adalet ikinci kısımda geçiyoruz. Adalet geçiyoruz, büyüklikleri inceliyoruz. O zaman yapı sökümünün ne olduğunu incelemiz gerekiyor. Ee, yapı sökümü nedir? Dediğim gibi bir cevap beklemiyorlar. Yapı sökümlü şudur deyince zaten Derida işte Japon bir dosta mektup Toplum Biliminde çevirisi var. Kim yaptı bu çeviriyi buldum. Ama fena bir çevirdi. Yani toplum Bilim Derida özel sayısı var. Onun içerisinde var. Bakabilirsiniz. Orada Japon bir düşünür işte Derida mektup yazıyor. Yapı sökümlü Japonca'yı nasıl çevirebilirim ne? Bulmak için. Orada bir mektup yazıyor Derya. Evet Derya'nın orada verdiği cevaplara e, bakıyoruz yapı sökümü ne ne Derya'da ilerim mesela ne olmadığını Derya çıkıyor. Nedir söyleyemem ama ne olmadığını söyleyebilirim diyor. Burada ne değil o zaman yapı söküm? E, dedim ya bir yıkım değil. Yani çünkü bir, bu daha çok sökme, dağılma, sıçrama bu kavramlarla birlikte düşüneceğiz. Yapı söküm bir analiz değil. Yapı söküm bir eleştiri değil. Ee, yapı söküm bir e, metot değil. Ha, en çok yapılan hata bu. Bugün hala bazı kitaplarda yapı sökümü felsefi bir metot olarak karşılıyor. Çünkü desen en çok karşına çıkarttığı, <gülüyor> karşı çıktığı şeylerden biri bu. Fenomenoloji de bir yöntem olarak görünür. Üçerle diyorum fenomenoloji asla bir yöntem değildir. Diğer de yapı sökümü e, bir <gülüyor> işte yöntem olarak ama yanlış Yani diyor açık açık söylüyor. Ne analizdir, ne eleştiridir ne de metodur. Bu Japon ve Kostamikluk'ta bunu bulabiliyorsunuz. Ee, şimdi söküm yapıyor ama bu söküm yapı söküm. Yani sökecek bir yapıyı ama yeni yapı yapmak uğruna yapmıyor burada. O zaman zaten yine logos geleneği içerisinde kalır. Yani bütün zaten logos geleneği. Bunu ta biz Platon'un metninden görüyoruz. Ben birinci sınıf öğrencileri bir e, sohbetesinin sarılmasıyla başlıyoruz. Önce orada bir ilk hafta logosu örüyorum. Felsefe logosu geleneğidir diye. E, i̇kinci hafta böyle şaşırtıcı bir şekilde Deridan'ın Platon'un mezancesi metnini yapıyoruz. Orada tam tersi logosu, logos geleneğinin felsefeyi bambaşka bir tarafa doğru ittiğini gören bir yolu sokmaya çalışıyorum ama bunu yapıyorum da yani ben de Logos geleneği içerisinde kalıyorum. Çok zor Logos geleneği. Kendisi de bence Delida'da Logos geleneğinden e, e, kalıyor diye düşünüyorum. Bunları bütün hepsini yaparken bir tür bize bir yol göstermek zorunda. Anlamak zorunda kalıyoruz yani. Ne diyor bunu? E, biliyorsunuz bu, bu nedenlerden dolayı da Delida birçok kişiye göre filozof değil şarlatma olarak görüyor. Basit böyle söyleniyor şarlatma öyle görmek istemiyorum tabii ki yine de işte e, onu diğer tarafa aktarmaya çalışıyoruz. Eee Derrida'nın derdi ne işte bu logosla derdi de logos ona göre ikilikler, yerleşikler yaratmaya çalışmış. Bütün felsefe tarihi boyunca. İnsan doğa, e, insan hayvan, kadın erkek, beyaz siyah gibi ikilikler de yaratmaya çalışıyor. Eee Derrida yapı sökümüyle bu tür ikiliklerin e, aslında mevcut olamayacağını göstermeye çalışıyor. İşte bunu da yine yapı sökümü sadece e, yapı sökümü tek bir kavramla anlatabilecek bir şey değil. Bir yeni bir e, kavram daha ortaya. Kavram diyorum da aslında bunlara kavram da deniyor. Bunlar kavram da değil. E, kavram olmayan non-concept bu ikiliklere karşı çıkmış olarak da bir yapı sökümünü diferans hareketi olarak gösteriyor. Şimdi burada yine Fransızcanın bir oyunu karşımıza çıkıyor. Diferans biraz derinlerin uydurduğu bir kavram. Böyle bir şey Fransızca'da yok. En yakın ne? Ayrım anlamına gelen yine diferans olarak okunan ama e ile yazılan Ayrım basitçe ayrım, ayrım diye çevirebileceğimiz bir kelime var. Bunu herkes biliyor Fransızcada. Ama bu terim anlam bulduğumuz bir kavram. diyorum özür dilerim yani alışkanlık terim kelime değil. kavram değil bunlar aslında. E, Yakışık sözcükleri bununla bir diferans hareketi olarak söyleniyor. Sözde ortaya çıkmayan, bakın sözde istedikleri diferans, diferans diyor okuyorum. Ama yazında 10 çıkan bir ayrım var, fark var. burada. Diferans hareketi ne ne demek? Ee, kendisi öncelikle de şundan ayrılıyor. Bir diferans değil diyor. Bir ayrım değil aslında. Şimdi diğer işlerle uğraşıyordu ya. Beyaz, işte siyah, kadın, erkek, insan doğa, insan hayvan, insan gibi türler yaratıyor biyolojik Diferans hareketi birinci olan değil. Buna karşı çeliş, neyi gösterecek diferansları bir ayrımdan ziyade aslında ne o, ne o, hem o, hem o geleneği yani bu. bu. Ne o, ne o, hem o, hem o. Yani bir ikilik yok, hayvan, insan, yani iki taraftan bir tarafa çekilemiyoruz. Hayvan hem insanı barındırıyor, hem hayvanı barındırıyor. Bakın şimdi ne yazan figürünü hatırlayın. Yarı tanrım yarı insan ama ne tanrım ne insan yarı hayvan yarı insan ama ne hayvan ne insan derin de için mesela leviyatı figürü hop çok güzel oturuyor tekrar aslında Türkçe'de bunu e, ayıran diye şey ayıran ama mesela Nami Başer Tan Sonrası Metafizik diye kitapta derin üzerinde bir makalesi var e, Nami Hoca'yı belki gelmiştir atölye tanıyorsunuzdur hiç beğenmediği bir e, çeviri bu. Çünkü ans, şuraya, bir hastalık e, eki tanıyor. Bir şekilde yani bu çevirine rık, rık rık olacak bir şey olmuyor. O yüzden bunu çok da tercih etmiyor. Yani biz hani bunu ne yapalım? Differans hareketi olarak söylüyoruz. diyecek mesela kazı arke arkeoloji nedir kazımak değil mi kazarsınız izler çıkar. İşte ne edebi içinde bunları aramaya çalışıyor. Hangi izler olabilir o yazılanın ötesinde? Hangi anlamlar ya da anlam olmayanlar çıkabilir ve en sonunda eksik ünür ve uygulayıcı bir e, yöntem bir sağ. Söv, demonstrate. Yani bu ne? Kendi kendine olan bir şeydi. O olur. O ortaya çıkar. Bakın ben bunu söylediğimde biraz çok öyle aslında ne bu diye havada kaldığının farkındayım. İşte eleştiri hukuk çalışımının ikinci neslindeki Balkin diye bir hukukçu tam da buna eli karşı çıkıyor. Bu ne demek ya? Hani bu böyle bir şey olmaz ki. Bunun bir hurgulaycısı olmasını da o yüzden mesela deri dayı biraz değersizleştiriyor aslında. Ama böyle birileri eleştiriyor diye biz derinleri bir kenara mı atacağız? Bu düşünceyi önemsiz mi atacağız? Yani cevap hayır ayırılmalı diye düşünüyoruz. Ee, hani burada ne şimdi? O zaman hani yazı başka izler taşıyacak, anlamların başka anlamları da anlamsızlıkla çağırdığını, metnin içinden sürekli bir başka figürünü ortaya çıkartacak. Ee, yani bu böyle hani yapı sökümü <gülüyor> dediğimden yani dedim ya böyle ben ne yazık ki size şöyledir, böyledir, şudur diye net bir net şekilde söyleyemiyorum. Yapı söküm olur, metin de ortaya çıkma, çıkar. Metni basitçe, okuyup, ya burada yasal ne demiş acaba? Yasanın yapıcısı ne demiş acaba? Hani bunu diyor düşünüyoruz çoğunlukla ee, ya da bir, bir tür yorum analiz etme de değil, parçalamak da değil böyle metni okuduğumuzu anladık ve cevap veredik gibi bir şey değil. Başka yani yazarın yazdığından öte şeyler olabilir mi? Belki yazarın bile kendisinin farkında. Artık yazar çünkü metin nedir? Yani metin bir yazılmıştır. Artık bitmiştir. Aslında o bir ölüdür artık. Ölüdür metin metin yazıldıktan sonra bitmiştir artık. Ölüdür. O ölüyle konuşmaktasını olursunuz. Tam ölü figürüne de önem veriyor dediler. De. Ee, ama söz, bakın ben şimdi söz konuşuyorum. Karşınızdayım canlı kanlı. Beni durdurabiliyorsunuz, Cevap verebiliyorsunuz. Ben söylediklerinin arkasında durabiliyorum ya da duramıyorum. Bir tür sizinle şu an canlı bir tartışma yapabiliyorum. Ben bunu size verseydim ve gitseydim hadi yani hala hayatta olan için sorma şansımız yok ama mesela derinde bir sürü açık yıkanan yer var. Sormuyoruz, Artık yazar ölmüş. Yani artık Yazının bir sahibi yok, bir babası yok. Bu işte Platon, Devida'nın ezanesi, şey, Platon eczanesi metninde logos, baba, egemen figürü üzerinde duruyor. Logos söz demek ya, sözün her zaman bir sahibi var. Sahibi işte, bakın ben karşınızdayım. Bir tür güç olarak karşınızda duruyorum sözün sahibi olarak. Bu aslında bir, bir tür egemenin mi sözünü? Söz, egemen ve güç bu almanız. Bunları ortaya çıkartalım. Bence bir yapı söküğü örneği zaten. Siz bunu isterseniz kelimeler arasındaki ne yapıyor ki? Yapı söküğü o zaman kelimeler arasındaki bağlantılar mı? Çözpünemeler mi? Oynamalar mı? Deri de bundan rahatsız olmazdı herhalde. Kendisi de bir, bir zil alnı yapıyor. Bakalım egemenliğin ne kısmında? Ee, önce işte bakıyor egemen nasıl düşünülmüştür? Neviatan kubi yüzünden. Neviatan'daki o yarı tanrı, yarı hayvan, insan insanın kurdudur, Yaz şeyler inceliyor, ilkelerini, cümlelerini inceliyor. Demiştim ya, kurd çok önemli olacak birazdan diye. Ee, burada işte <gülüyor> Haidegger'e ve Lakana, özellikle Lacan'a göndermeler yapıyor. Yine dedim ya Logos, sadece şey değil, Logos'un bu sefer Haidegger üzerinden Egemen ve güç ve Bağlantısını kuruyor kelime üzerinden. Almanca'da Holtz'un Bu acaba şiddet içerebilir mi? Hem egemen demek, hem şiddet demek. Bunlar arasındaki bağlantıları ortaya çıkartıyor. Laton'da Aslında logo, mesela Dedane'ye karşı çıkan logos merkezciliği. Logos merkezciliği. Bunun Aynı zamanda ne kadar e, işte biz şöyle diyeyim yani o hayvan animali ve evet. bed yani kurt diyoruz insan insanı kurdudur da aslında kurtu insan kadar zalim bir canlı değil. Zalimlik <gülüyor> zalimlik aslında şiddetten kasır. Sadece insanı özü. Hayvanın, yani kuş şey kurdun bir kuşu yemesi çok böyle vahşi gelebilir. İşte o çok böyle izlemeye dayanamayız ya belgesellerde. Hayvanların birbirlerini yemelerini Aslında bu, e, o kopsun, insan insanı kurdur derken daha farklı bir yere gönderme yapıyor. İnsanın ne kadar zalim olabileceğini gösteriyor diyor. O yüzden bir animalden ayırıyor ve bekliyor. Egemen ancak böyle bir fikir. Vahşilik de bir şey. Kuryal zalim. Burada işte Lakan gönderdiği bu şeyler var e, ve acımasızlıkla. egemenin gücünü zalimlik ve acımasızlıkla olduğunu ortaya çıkartıyor elinden. Bu bir yapsı değil mi ona invarca? Sonrasında e, Leviantana modern panede şey daha doğrusu Hobbes'u Egemen düşüncesinde önemli olan şeylerden, Bodin'in bize armağan ettiği egemen düşüncesinde ne var? Mutlak ve bölünmezlik var. Hobson'un içinden de da karşı çıkıyor. Mutlak ve bölünmezlik dediğimiz şey, aslında bu da modernitenin bir kurgusu. Egemen aslında mutlak ve bölünmezdir. Her bölümü her mutlak ve bölünmezliğin içerisinde kendi kendisini içeriden yok eden bir yapı vardır. Ota Ya, özür dilerim. Böyle kavramlar veriyorum. Hani Fransızca'yı ortaya çıkarmak için değil. Derin de işte derin de binmek o yüzden Fransızca bilmek de çok ettin çok kullanıyor bunları. Kendi kendine bağışıklık çıktlık demek. Immunite. Kendi kendine boşa bir süre sonra kendi kendini yok etmeye dayanan bir şey. O yüzden o biz hiç Hobbes'un e, anlatırken egemenlik fikrini mutlak ve bölünmez i̇şte normal politik felsefe dersinde hukusu egemen kavramını mutlak ve bölünmez olarak sunuyoruz. Ama deri de mesela bunun ne kadar aslında yanlış değil de ne kadar görünmez anlamına sahip olduğunu gösteriyor. Mutlak ve bölünmezliğin içerisinde e, tam tersi kendi kendini parçalayan ve yok eden bir figür var diyor. Bu da bir yapı işte. Yani modernitenin bize kurbulattığı <gülüyor> kurguladığımız o kavramlar aslında o diferans hareketinden dolayı bambaşka yerlere, anlamda anlam olmayanlara bizi götürüyor. İşte egemenliğin yapı sökümü böyle bir şekilde değildir. Ee, bunlar da işte aslında egemenliğin krizini oluşturur. Bir yandan da krizi ortaya çıkacak. Bu kriz böyle Birleşmiş Milletler insan hakları gibi yeni egemen figürleriyle çözülüyor şeyler değil. Bunlar da başka tür egemenlikler yaratan şeyler. İnsan hakları. Ne kadar soyut insan hakları adına yapılan ne kadar güveniyorsunuz şu an insan hakları böyle bir şey. Birleşmiş milletlere. Bunlar mesela yeni figürler, egemen figürleri sadece. E, bu kriz onlarla da çözülmüyor. Çözülemez diyor. E, Ulus devlet egemenliğini aşarken yani devletten egemenliğini, kendi egemenliğini yaratıyor. Peki adalet yapı sökümüdür fikri. Yani egemen yapı sökümü değil o zaman o modern egemen figüründe uğraşıyor dedikten. Oradaki anlamsızlıkları ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ve bunu yapı sökümünü kullanarak yapıyor. Ben burasının yapı sökümünü metot gibi anladım. Yani kaçış yok. Bir tür bir tür derin uygulayarısı olmuş bu. Ee, adalet yapı sökümüdür. 90'lı yıllardaki eserlerinde daha çok adaleti görüyoruz. İşte Şibit'in eleştisi üzerinde diye bir kitap var Metis'ten çıkan. Burada yasanın gücü, otoritenin mistik temeli. Dildan'ın adalete dair en önemli metni. Türkçe'de var çıkıyor üzere. Ee, bunu 94'te basılıyor bu. 97 galiba, pardon 94'te... Neyse, e, arada bir, bir önce işte, e, Kardoza Hukuk Okulu'na gidip sunum yapıyor, bu adalet yapı sökümleri fikrini direkt böyle konuşmada ortaya atıyor. Onlar üç yıl sonunda bu e, eseri basılıyor. E, ama bunlar 97 yılında, 94'de de 97, ne hak bunlar şimdi, 94'de e, yapıyor bu sunumu ama aslında bütün eserlerinde Deridan'ın bir adalet düşüncesi var çapraz bir bakış açısıyla var. Bunun özellikle buluyor. Oblik çapraz bir bakış var diyor. Ama net olarak baktığı şey bu. Ee, yasanın gücü otoritenin mistik demeli. Şimdi burada ee, ne yeniden <gülüyor> <Yine> bahsedecek <gülüyor> nedir? Yani adalet adaletlerin sökümünden ne anlayacağız? Öncelikle yine hukuk güç ve adalet, hukuk, gün, hukuk güç ve adalet ilişkisini bu sefer Benjamin'in şiddetin eleştirisi üzerine metnine bakarak e, inceliyor. Orada Benjamin'in kurucu şiddet ve koruyucu şiddet kavramını çok önemsiyor. Ama yeni bir şey daha ekliyor. E, bunlara ne diyor? Diferansiyel bulaşıklık. Bulaşıklık birbirine bulaşmış. Kurucu şiddet ve koruyucu şiddet birbirine bulaşmış. Bir hukuk, bir düzen ya arkadaşımızın söylediği gibi bu düzen kurulurken bir tür şiddet her zaman var. Bunu korumak için de bir şiddet var. İşte Benjamin bunu polis üzerinden çok güzel kullanıyor. Modern polis üzerinden anlatıyor. Polis o kurulu düzeni korumak adına bir tür çok daha güçlü bir şiddet uyguluyor. Bunlar iç içe yani kurucu şiddet ve kurucu şiddet her zaman düzeni korumak adına iç içe geçmiştik. İşte burada mesela Deride'nin o kontiferansiyel bulaşıklık diye anlattığı bir e, alan olarak karşımıza çıkıyor. Bugün toplumsal, öresin toplumsal müdahalelere baktığımızda bunu çok hak verir. Benjamin'in mi, Benjamin'in bu fikrine mi hak veriyoruz. Derin Hanım'ın burada Benjamin'in ayrıldığı nokta, Benjamin ilahi şiddetten, ilahi adalete doğru yönelirken, Derin'de ilahi adalet düşüncesinden e, çıkıyor, istemiyor onu. Ee, yapı sökümüyle eş tutarak ilahi adaleti meselesinden oluşuyor. Şimdi burada neler? Adaletin hukuki adaleti yapı sökümüyle uğratacak. Aç manzarından bahsediyor. Yasanın epokesi, yasanın askıya alınması, karar verilemezliğin kutsallat oluşu, bu burada e, özellikle bahsettiğim adaletin ivediliği. Şimdi adalet her zaman işte yasanın askıya alınması. Bu yasa olacak ama o yasa ...her zaman bir parantez alınabilecekler. Çünkü bu mümkün. Karar verilemezdi. yargıçın her an karşısına çıktığı bir şey. O kararını vereceğim, bu kararını vereceğim. Ve öyle ki adalet her zaman en acil ve en gerekli olan şey. Üç tane adaletin açmazı var. E, bu açmazlar devranın adaleti hem yasaların ötesinde hem de yasalarla ilişkilerin içerisinde ürün sürmesinden kaynaklanıyor. Bahsettiğim şeyleri işte mesela Derida'ya göre yasanın açmazları zaten. İsterseniz bunun pozitif bir ee, Yasa adaletsiz olamayacağı gibi, adalet de yasasız olamaz. Bunlar Derida'nın cümleleri. Yasayla adalet ilişkisi indirgelemez bir ilişkidir. Yapı sökümü bu indirgelemez bir ilişki aradığını ortaya çıkarır. Bu nedenle Derida yapı sökümünü adalet olarak ifade eder. Ee, ama hukukun olmadığı yasaların olmadığı bir adaletten de söz etmez. Onlar olacak. Ne yapacak yani diyor? Bir de yani hani adaleti de hep şimdi adalet yasalarının uygulanmasıdır diye şey diyoruz. Onu eleştiriyoruz. Ama kendisinin bahsettiği şey de hep gelecek olan bir adalet düşüncesi. Müstakbel adalet diye çeviriyor bu işi kitapta. Olur. İşte adalet aslında... Gelecekte olan. Gelecekte olan. Gelmekte olan adalet. Gelecekte olan şey yani. adalet ya gelmekte olan. Gelecekte gelecek olan adalet. Yani. Ya olan. Gelecek olan adalet. Olur, müstakbel yani. Şimdi... E, her <gülüyor> zaman dediler bunu söylüyor. Adalet öyle elde tutulur. Ha tamam, adalet bulur işte diyebileceğimiz bir şey değil. Adalet her zaman gelecekte olan adalet. Yani farkındasınız, adalet yok mu demek bu o zaman? Bunu hep, <gülüyor> nasıl yorumlayacağız bunu? Yani bu, cevapları yok bunun, bu bir beslenin adalettir de değil. Tanrı'ya, derneye falan Tanrı'dan gelecek olan bir adalet de değil. Her zaman istikbalde olan bir şey. Ee, ya <gülüyor> burada ne bulunuyor o zaman? şunu görebiliyoruz. Derida de, Hobbes'teki adalet düşüncesinin ötekile karşı kayıtsız olduğunu düşünüyor. Modern dedik sorun bu, pozitif hukuktaki sorun bu. Bunu eğer ortaya çıkarsa biliyorsak, eğer bunu pozitif izin veriyorsa ne al? Ee, bu yani bu işte bu adaletin kuralların askıya alınmasıyla karar verilemez bağ an, verilemez bağını da öteki görmeyi öteki görmemizi sağlayacak. 3 tane açmandan bahsetti ya. Böyle açmanızı düşünebilmek bile o öteki belki ortaya çıkarmamızı çıkart, sağlayacak. İşte bunlar, mesela böyle bir düşünce şimdi evde bunu gidiyor Adalet Eksik Müdür Fidri'nin Cardozo Hukuk Okulu'nda, Amerika'daki okulda bir konferansta sunuyor ve hiçbir felsefece değil. Hepsi hukukçu. Avukat, yargıç, çok ciddi görevlerde olan insanlardı Ne diyeyim hukukçular var. Orada. Böyle bir düşünceden sonra he, eleştiri hukuk çalışmaları Deniz Hanım'ın bu sunumundan ortaya çıkmış. Hayır tabii ki. Eleştiri hukuk çalışmalarının tarihi biraz daha eski. Ne o da Modern liberal hukuka karşı çıkış. Modern liberal hukuka karşı bir hareket eleştiri hukuk çalışmaları iki nesil, nesil olarak inceleniyor. Birinci nesilde ee, daha çok kimler var? Ee, i̇ki nesil de yine es, e, ele, es, e, eleştirilmiş çalışmaları olarak tanımlanıyor. Ee, siyasal ve hukuki liberalizmin hukuku nötr, tarafsız ve evrensel olma iddiasına yasaların eşitlik sağladığı iddiasına karşı çıkıyor. Şimdi bunda kötü olan ne var? Hukuk deyince evrensel olmalı diyoruz zaten. Nötr olmalı, tarafsız olmalı. Birinci nesil bu eleştirel hukuk çalışmalarının birinci nesli, e, bunların sözde değerleri olduğunu ve bu nedenle de bu hukuka karşı çıkış olarak e, Duncan Kennedy, Peter Gable, Mark Kerman, Robert Orger ve Mark Dushman önderliğinde daha çok Amerika'da şekilleniyor. İkincisinde daha çok, ikinci nesil özellikle Kostas Duzinas ve Le Korner diye e, hukukçu ve düşünür ve filozof diyebilir hatta, onlar ikinci neslin temsilcileri olarak daha çok deriden gerçekten etkileniyorlar. Deride metinlerini okuyup, birlikte yorumlayıp hukuk fakültelerinde bunu anlamaya çalışıyorlar. Ne olabilir? Yani bu ustak adalet fikrinin hukukta bir yeri olabilir mi? Nasıl yapacağız bunu diye düşünüyorlar. Ee, <gülüyor> ve e, buradan ben mesela bununla ilgili çok fazla kitap da yok. Sadece makaleleri var. Çok makalelerini okunuştum yani tek tek makalelerini bulmaya ne yapmaya çalıştım yani okuyorum onların makalelerini. hiç bilmediğim yalan bir, bir felsefeciyim hukuksal makaleler okuyorum çok zor anlıyorum böyle hani Derina bir tarafta duruyor onların makaleleri bir duruyor şey yapmaya çalışıyorum bir bağlantı var mı? Birinci nesil çalışmalarında daha çok şunu gördüm Derina'nın yapı söküm fikrini der, yararlanmaya çalışıyorlar Metinlerde uygulamaya çalışıyorlar bunu, mümkün mü diye. E, Differensi bağlantısını yakalamaya çalışıyorlar. E, mesela orada şu ortaya çıkıyor. Pierre Schlapp e, alın hukukçulardan biri. Derrida'nın yapı söküm düşüncesi, için eski, e, eleştirme hukuk çalışma için bir praksis hareketi olarak görüyor. Ha, hadi, evet. evet, praksis hareketi. Yani praksisten ne anlıyoruz? bir eylem alanı, bir uygulama alanı oluyor mu diye. Sonra hemen alt cümle şu. Deridan'ın düşüncesi sadece bir okuma pratiksi. Yani Deridan'ın <gülüyor> okuma, yorumlama olarak düşünülüyor. Orada böyle birazcık daha hani olmadığı yerinde bir okuma paransisi. Ee, ama mesela Dukanke de şöyle eğitimi konusunda özellikle, şöyle alternatif öneriler sunuyor. Daha fazla sayıda ve ağırlıkta hukuk felsefesi dersi açmak. Mesela bu bir hukuk felsefesi dersi nasıl bir ders arkadaşlar? Yok. Hukukçular için ben söyleyeyim en basit geçilebilecek birinci sınıf dersi. Ciddi şeyi alınmıyor. Çok ciddi alınamayan bir ders. Ciddi alınmıyor. Asıl öğrenilecek olanların yanında. Ya bir de şey sen hukuk felsefesi nasıldır hiç? Hani i̇şte bu izmantos bürosu. Hukuk felsefesinde de, dair ya. Akkuram'ın hukuk takıştığımızı da hatırlıyor muyum? Yani. Yok böyle bir şey. Birinci desin e, eleştirdiği şey, böyle bir dönüşüm yaratmaya çalışıyorlar. Hukuk fakültelerinde gerçekten iyi hukuk felsefesi dersleri, hukuk metodolojisi ne anlatılıyor? Anlatma. Anlat. Anlat. Anlat. Çok Gerçekten. Çok hukuk hafif eski Eskişehir Anadolu Mersin Hukuk'ta var en azından böyle bir ders. Seçimlik olarak, seçimlik olarak Mesela Duktan Kennedy, bizzat hukuk metolojisi dersinde deridanın yapı sökümünü anlatacağım. Bu böyle bir, o, o dönem için Amerika'da bunu yapabilmek aslında bir, yani hukuk fakültesinde bunu yapabilmek bir değer. Yani ben de bunu çok abartıyorum, ya ne var mı bunda diyorsunuz ama bu bir hukuk fakültelerin var düşünce düşününce bence önemli. Yani bu hukuk fakültelerin hukuk felsezi dersi gördüğünüz üzere en önemsiz. Çünkü adamın derdi ceza hukukunu öğrenmek yani borçlar hukukunu, borçlar kanununu öğrenmek. Ki, kimi yani önemserdeci danışması. Birinci şeyleri bunlar. İkincisinde e, özellikle Postal Fusina, sunan kökenli e, İngiltere'de onlar daha çok önemsiyorlar Geridan'ın fikrimi. 1987'de Sri Lanka'da yaşanan ilk savaş sonucu İngiltere'ye mülteci olarak kaçan bir ailenin orada kalmak için bari tüm hukuk mücadelesiyle alınıyor. Yeri geldiğinde kadın anladığını, ezilen anladığını söylüyor. Ee, bu, bu anlamda bu eleştirisi bence haksız kalıyor. Ee, ama şöyle baktığımızda, mesela Julia Sade diye bir yorumcumuz var. Şöyle bir eleştirel tutuk çalışmaları bir yapı sökümünden söz edilse de bu çalışmalarda aslında bu değidsiz diyor bu söyleniyor. Çünkü aslında Delina'nın yapı sökümü. yani şimdi Delina'nın yapı sökümünden çok hızlı geçtim de yani hani alıp da direkt kurkua uygulanabilecek bir şey olsa zaten metot olurdu belki. Hukukçular böyle anlamaya çalışıyor. Ben de diyorum ki varsın böyle anlasınlar da yeter ki saksınlar hukukların içerisinde. Yeter ki bir aydınlanma olsun. Ee, yani dolayısıyla aynı şekilde olmasa da bir adaptasyonu ya da transformasyonu olsa da e bir tür e Delina hani yer bulmuştur kendilerine. Yani en başta sormuştum ya. Bu adaletin adalete fukukta kendisine yer bulmuşludur. Öyle ya da böyle bir transformasyon ya da adaptasyon olsa kendilerine yer bulmuştur diyoruz. Bazen etkilenme, bazen bir hukuki kararda etkili e, ya da sadece esinlenme olarak da olsa olmuştur. Yani burada mesela başlık şunu söylüyor, o önemli. E, hani adalet, gelecek adalet nedir? Böyle bir adalet var mı? Daha ziyade hükümünün, yapısı hüküm adaletleri fikrinin önemi, belki de yasalardaki adaletsizliği görmekle olmamış sadece. Bu bile önemlidir. Olsun bu kadar olsun diyor. Yani şimdi bunun bütün aslı özetle bu söylemek istediklerim. Hani bunlar tartışma konular çok farkındayım. Özellikle hukukçularla pozitif hukuk konusunda çok da belki bu detaylı olarak Dedim ki hukukçu değilim. Çok da iddialı değilim. Belki iddialı olmadığım bir alanda anlatıyorum ama en azından şunu gördüm. Adalet yapışık hukuk içinde. Modernitenin temellerini sarsmış tekrardan. Bu da benim için önemli. Ee, yani bir yaranı sadece onun kitaplarında veya raflarda kalmamış hukuk fakültesinin koridorlarına girmiş. Ee, daha adil bir dünya için en azından göstermiş. O yüzden de ee, dedim ya işte, yani ben önemli buldum bunun üzerine bir kitap yazdım. Bu artık ne kadar değerli olur sizden itibaren. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi e, sorularınız varsa hala baktığımız var. Hı, güzel, Hocam teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. ayaklarınıza sağlık. Özel sorunuz için bununla ilgili tabi adalet kavramı tartıştığınız için hani biraz şeytan avukatlığıyla hafıza sığınarak yani sunucunun ve katılımcıların atölye bağlamında adalet ve de farklı olabileceğinde bunu de facto e, e, diferans kavramıyla öyle de olur böyle parantezi açarak yani belki yani başka sunumlarımızda daha uzun ee, ve bunun e, için de soru olursa daha en azından bazıları için adaletli olabilir. Bir, bir, <gülüyor> da, bir, bir Şey konusunda hocam tabii çok soru var da sadece tek soru soracağım. E, ya da şey olarak Arant'in bu, Arant bu sivil itaatsizlik kavramıyla ilgili yani, e, Amerikan anayasasının lafında ya da ruhunda böyle bir kavram olmaklığına ipar, işaret eder. Beyken Derrida'nın Arant'i de baz olarak ee, sallaştırdığı bir yaklaşım vardır. Buna varsa verilmişsiniz. Açıkçası Derida'nın ilişkisini üzerine hiçbir şey okumadım. Yani bilmiyorum ama hani <gülüyor> düşünürsek silnik tersizlik ve Derida'nın silnik tersizlik acaba bir e, yasalara karşı dekonstriktif bir okuma olabilir mi? Ya da bir dekonstriktif bir hareket olabilir mi? diye sorarım ama buna Derida'nın ne cevap verim? Derdine dair ki cevabı yok. Kendince de ya dedim ya dekonstrüksiyon aslında bir, bir, bir tür artık sunuldu herkese ve artık bunu tam da devamı istediği bu yani. yani çıktı yazardan şeyden çıktı. Siz artık nasıl onu koyarsınız neye doğru yorumlarsınız. İşte bakın yorum diyorum demek istemiyorum ama yine yorumdan da kaçamıyorum. Yani şu doğru. Yani pozitif hukuk işte yani izin vermiyor. Ben bunu çok düşündüm. İşte bu en çok tartıştığı izin vermiyor mu? Kim o okuyucular? Evet, deride aslında haklı. E, sadece işte, şeyden şeyler şeye değişiyor bence. O kararı uygulayıcı mı uygulayıcı değişiyor. Ama izin veriyor mu? Yani işte, <gülüyor> veriyor mu? Belki izin veriyor da izin e, uygulayan uygulayamıyor. Ya yani uygulayan, uygulayan da uygulayan her uygulayana deride bildiği için de uygulamıyor tabii ki. Ama böyle olması gerektiğine ne dair deride biraz bizim gözümüz açıyorsa. Bunu söylüyoruz. Ama işte şeyi söylemiyoruz. Yani aslında bir pozitif hukuka karşı tekrar bir doğal hukuku övdeler çıkartma gibi bir derdi yok <gülüyor> ee, Ama bunlar yine söylüyor. Deride ne yazık ki e, böyle bir boşluk alanı da yaratıyor her zaman. Çünkü onun derdi tam işte Gagos bizi her zaman daha kesin, daha net, daha akılcı, daha yol açan şeyler söylüyor. Onun derdi biraz da açıklık bırakma. Biraz düzünü düşündürmek. O felsefeyi böyle. Ama ben böyle bir şey yaptı. Yani ne yapmaya çalışıyorum? Yine bakın, hepsini biz bir tür sırayla anlattım. Böyle sırayla anlatmasaydım Devlet'in metinlerine baktığımızda da her ne kadar Logos karşı çıksa da onu da bir anlama, bir anlam çıkarma var her zaman. He, çok böyle hops gibi sıralı doğa şudur. Doğa haklıdır. Bakın öyle tanımdığımda bir tanımlar verdim. Devlet'e geldiğimde çok zorluyorum kendime. Anla ama hiçbirde tarzımını anlatmak zorundayım. Muhtaselinin içindeyim. Şöyle bir örnek e, da için geçerli olur mu yani bu konuyu? Altı ilerlemiş yaşında karısını boğarak <gülüyor> öldürüyor. E, altı mahkeme altı ser e, yani hukuki şeye göre her halde ceza vermesi gerekir. Ceza vermedi. Yani ilerlemiş bir yaşta ve pişman işte bu konuyla ilgili. Mesela bu devlet bir bir örnek... yasanın içinde. yani Burada cezai ehliyeti olmadığı gibi bir şeyler vardı. Alt düzen vakasında. Ee, belges İlk i̇yi hal indirimleri, cezai ehliyetinin olmadığı durumlar. Ama bunlar doğru. Bunlar da yasanın içerisinde. Mesela orada öteki kim? Öteki altı serdik, öteki öldürülen karısı Hani öteki tespit etmek açısından değil de karar ıı, açısından ıı, Düşünün. Yani o yaşta bir adamı e, ölmek üzere, yak, ölmeye yakın. Ha cezaya şeyini bilmiyorum ama e, a, içeride tutmanın e, bir de <gülüyor> filozof bir şey. Yani içeri atmayla e, bir e, tür e, adalet sağlama diye bir şey söz konusu olmayacaktır herhalde. Mesela altı sene cezayetini da bir adalet duygusu oluşacak mıydı bilmiyorum. Yani. Şeyde zaten Tımarhan'a öldürdükten sonra. Tabii bir şey yok. ben tam bunun zaman hemen bir örnek vereyim. Buna da aynı benzer bir örnek olacak. Şimdi burada e, elektrik borcunu ödemediği için sayı süren bunu bu nedenle geç süre açık elektrik kullanan işte CHB adlı vatandaş elektrik hırsızlığından dolayı, dolayı açılan davada yardımcı müerge karar adil bir karar olduğunu hükmenebiliriz. Yargıç günümüzde elektriği zorunlu bir ihtiyaç olduğu ve sağ olunca kullanabilen Zaten ihtimat hakkında mahrum bırakmamak adına kaçak elektrik kullanmasını zorunlu olduğu gerekçelerine dayanarak sanığın iyi sanığın zorunlu hali nedeniyle beraatine karar verir. Basına karar şöyle yansır. Elektrik hırsızlığı için vicdanen bir karar. TCK 157 maddesini bilirsiniz suçun zorunlu hali şöyle tanımlanır hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için birşeyle dinlesi halinde olayın özelliğine göre verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilir. Yapı söküm açısından olayı değerlendirdiğimizi, yargıçın hem yasaya atıp yapan hem vicdani kanaatini izleyerek yaptığı yorumda somut olayın özelliğini dikkat alarak verdiği hakkaniyetli kararına adil olduğunu Adiloğlu'nun altına bir şart koyarak söyleyebiliriz. Yapı sökümsel adalet yasayı ayar Aşağı ama yasanın hesabında dikkate alan bir yorumdur. Ama bu halif karar sadece ana ilişki olabilir. Yani sadece C.B.'nin koşulları dikkate alındığında halif bir karar alır. ise... Bu alıntı yapıyorsunuz değil mi? Evet, tabii. Rabia Sallama kitabı. Bu, evet. Şimdi onu söyleyecektim. Kendisi bunu bir seminerde söyledi. Hı. Ve ilk daha geniş bir anlamda söyledi. Ben söylemiştim o ceza içinde değil. Sanırım yumuşakmış. Söylediği gibi, TCK tutkeli diyorsunuz zaten. Bu yasa koyucunun hakime verdiği bir tartışma getirisi tamamen hukuk içinde. Hakim zaten bunu yapmak zorunda. Yapmadığı ya, zaman hukuku. Ya. Ama bu bambaşka bir şey işte. Hakim kötü demek. Eğitim evet. sistemi kötü, hakim kötü. Tamam. Onun için onu yapamıyorum. Onun i̇şte, bu için. Işte o yüzden mesela. bu müzakere sürecine ne kadar daha tartışma ihtiyaç var. Tamam. Yorum, <gülüyor> yani yorumsa ne güzel. Keşke böyle yorumlarımız olsaydı. Tek bir daha hemen tartışma bir örnek, bu güzel. Ben bunu da siz verdiniz. Bu arada yapı bozumsal adalet diye rabiasal bir miktabı var. Ben tam söyleyecektim onu. Kendisi hukuk fakültesinde bir hoca. O da işte hukuk fakültesinde bir hocalar. olarak Derida'nın bu yapı sökümsel adaleti üzerine doktoratası mı yapmış? Beni tam tersi yani? O hukukun içerisinden teoriye yakalamaya çalışıyor. Ben teorinin içerisinden hukuk yakalamaya çalışıyorum. Onun verdiği bir örnek, onunla tartışmıştık bu konuyu. İkincisinde de şey oluyor, bu Yanlış olabilir. Silahların eşitlik ilkesi diye bir şey var mı burada? Evet. E, o ilke gereince, e, bir Gaziantep'te görülen bir davada, davanın avukatları şu talep ediyor savcıdan. E, şeyden pardon hakimden. Silahların eşitlik ilkesi gelince savcının kürsüden inmesine ve kendileriyle aynı seviyede oturması. Şimdi savcılar daim sıkıntılı bağlı, avukatlar yanlarında. <gülüyor> <gülüyor> He? Baharatın o zatlası demin mi o? He, ama Hı işte barenın mesela hakim de bu, bu ilkeleri düşünüyor üzerine ve şeye karar veriyor. evet haklı, hadi savcı geçin. Şey, avukatlar, Gaziantep'te gündem bir duruşma olayı veriyor. Orhan Gaziantep'te. He, Orhan Gaziantep'te. Demokrasi, demokrasi, avukat, evet, evet. avukat da arkadaşıdır, özellik de yaptı, hakim şey. Bunu bilmiyorum mesela, böyleyse olay olmuyor ama Böyle bir Ama zaten bütün yok. dünyada Sen öyle, öyle. bütün dünyada zaten öyle Türkiye işte böyle devletçi, savcıyı önemsediği için Türkiye hakimi yanına oturtmuş zaten orada da adam diyor ki hukuken bunun zaten orada olmaması lazım lütfen hukuku uygulayın diyor. Yani yine hukukun içine hiçbir şey yok. İngilizceye nasıl? Her yerde savcıyla evet. avukat eşittir. Hayır. Ha. Hakim tarafsızdır. Savcı devletin avukatıdır. Çok basitçe işte avukat da özel avukat. Dolayısıyla savcı ile avukat eşit. Silahların eşitliği dediğiniz bu. Hakimse tarafsız hukuku söyleyecek yani. Doğru ne zaman ne söyleyecek? Ne söyleyecek. Hiç. Ama bizde hakimle savcı ekisteşi devlet memuru diye yan yana duruyorlar. Bu bize özgü bir yanlışlık zaten. Türkiye Türkiye olduğu için bu. kötü yani, i̇şte. bir, bir şey sanık savunduğunuz insan, Avukatım sanık bunu savunuyorum ben, benim yanımda oturmuyor. O, hakimli oradan karşısında. Mesela, herhangi bir ülke, Amerikanların, şudur budur, hepsinin avukatı beyanda bulunacağı zaman avukatına kavuşur. Orada da sanığı yalnızlaştırma, avukatı da artık sanıktan ayırma, e, başka bir yere koyma şeyi var. Ve çok onu kavgasını veren avukatlar oldu. Yasada gerçekten buna dair bir yüküm yok. Normalde şeyin yanında oturması lazım avukatın i̇şte, diye. İşte bunu mesela ben çıkmıyorum, şimdi e, iki saniye yormuyor. Yani, yani bu işte bu yani bunu yapabilmek hiçbir sözünde var olanlar doğru yani tutanaklar kuruluyor. Değişemiyor. <gülüyor> bir şey, şey, şey, şey. şey ben bir şey sorayım. <gülüyor> ya bir, bir soru, söylüyor, evet. Şöyle bir şey, eee, çünkü e, sanki hukuk içinde kaldığımız e, sürece, eee, hukuk siyasetle egemen olanla düşünmediğiniz sürece orada sanki bir çıkmaz oluyor. Şimdi Hobbes'u çok güzel özetlediniz. Şimdi Hobbes sanki e, Tırnak işte Derida'dan daha radikal mi ge ge gelecek ya da e, Hobbes'u bugün daha mı çok önemsemeliyiz? Şöyle ki, e, e, çünkü e, yasayı e, hep egemenle birlikte düşünüyor ya, evet. değil mi? E, bu çok önemli, hukuku egemenle birlikte düşünmek. Şimdi e, e, bu Hobbes'ta var değil mi? Böyle bir e, şey söyleyebiliriz Hobbes için. Derida e, Hobbes'u yorumlarken e, ve kendi e, e, sö sözünü söylerken, Tam da bu hukuk yasa e, şeyinde e, e, e, egemeni e, iktidarı e, nereye yerleştiriyor? Çünkü dediniz ya birden sonra şeyden ayrılıyor Benjamin'den. Çünkü Benjamin'den ayrıldığı yerde sanki tam da egemenin e, hukukla ilişkisi. Şimdi şöyle bir şey, e, hukuk önce midir? Yoksa yasa ve egemen iktidar önce midir? E, bizim e, şeyden, politik felsefenin temel metnihleri bize şeyi söyler değil mi? Şeyin, Hobbes'da, Hobbes'da şey egemen öncedir, iktidar öncedir. Yani iktidar ve egemen yasayı şey yapar, kurar. Dolayısıyla Benjamin'de de o hat var. Benjamin onun için şey diyecek sonradan ezilenlerin ezilenler yani mevcut durumu mevcut mevcut egemen stabiliteyi olan üstü olarak tanımlayacak ezilenler açısından ve gerçek e, gerçek e, olan üstü hali ezilenlerin e, olan hali olacağını söylüyor. Çünkü orada işte politikadayız. Yani politik olandayız, devrimdeyiz. E, e, karşı çıkış falan. Dolayısıyla deri de hakikaten de bu şeyde eee yasayı mı önceliyor, egemen mi önceliyor gibi bir şey. Senin işte aslında yasağı önceliyor. Evet, o yasağı önce, öncel. Yasağı e, öncellediğin için acaba e, şimitten de şeylerden de gir bir potansiyel düşünüyor Hot'tan da. Aslında yani şimit üzerine de beyin üzerine de önümüzdeki koşullar var ama yani o konunun daha iyi anlatabiliriz. tam ortasında olduğunu söylemek mümkün sanki. Evet. Yani çünkü çok evet, kritik noktalar var. Şimitte de noktalar şimite, var şey de, işte. de var. da var. tabi giremedim oraya. Olağanüstü harika bir konu. Ee, ama Acaba de, derece düşüncesini zayıflatan bir şey mi e, yasayı hukuk e, öncelediği ölçüde? Hayır işte. Yani bunu, bunu iddia etmiyoruz. Yasaya gönderme yapacak bu zorunlu. Olmaz yasayı gönderme yapacak. Ama işte yasanın bazı saniye. Ama yasayı, yasayı, yasayı tek başına düşünemiyoruz hep bir egemenle, bir ihtilalle birlikte yasayı düşünüyoruz. Olası her tür yasa içindeki e, mantığa karşı onun mantığını koymak. Yani yasanın kendi mantığıyla ve yani onun mantığını bozma belki yapımı Evet, söyleyeyim. doğru. Güzel, evet. Yani, onu bir, bir yasaya, yasaya şey. eleştiri getirdiğimizde diğerini de olumlamış olmuyoruz ya da başka bir kuruluşu olumlamış olmuyoruz. Yani Diğer her seferinde gelebilecek olan her türlü yasa içindeki mantığın kendisine e, dışarıdan bir kültür getirmeden o mantık da o yasaya karşı gidiyor. Yani eleştirecekse, eleştirilecek burada gelebilir sanki. Olası her türlü yasaya ters bir mantık bozma hareketi olarak anlaşılabilir. Bir de burada belgesel arası bir... ilerleştirmen çok yapmıyor. yapıyor. sanki şeyi evet. egemenin iktidarı bozmadan yasayı bozamayacaksın gibi benziyor gibi, e, gibi bir frandatın. Benziyor minci bir değerince bir düşünce neyse da yok. Evet. Şeydi tarihinin yasısı başladı bizim dar kapıdaki mesihlerimiz onu okuduruzdur tarihin tarihin yasısı tam da e, dedin abi beni beni öldendi yapıyor Hı -hı. tam e, sizin aslında tartışmalar tarjetler Nerede yayınlanıyor? Bizim bir kolektif <gülüyor> kitabımız diye yeni dergimizdeki ilgili mesil faillerden yapıyorum politik failleri onun içindeki bir aslında sizin tam tartışmalarınız e, o kitapla etrafında. Yani. E, Yavaş yavaş teşekkür edeceğiz. zaman olacak. sözleşme açısından